Benim Anayasam Yeni Anayasada görmek istediklerimiz Hazırlayan ve sunan Serkan Köybaşı Herkese merhabalar. Yeni bir Benim Anayasam'da beraberiz. Bu hafta yine bir sivil toplum kuruluşuyla yeni anayasada görmek istediklerimizi konuşacağız. Bu haftaki konuğumuz temadan Ömer Aykul, avukat Ömer Aykul. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle yine kısa bir haber geçelim yeni anayasa yapım süreciyle ilgili. Cemil Çiçek biliyorsunuz çalışmaları daha önce de başlamıştı. Şimdi BDP'nin yemin etmesiyle komisyona üye göndermesi kesinleşti. Bu komisyonun bu hafta artık toplanacağı söyleniyor. Cemil Çiçek'in de. Ee, tahmin ediyoruz bugün bu komisyonun nasıl çalıştığına dair bir toplantı e, yapacağı belirtiliyor. Ama e, henüz her şey e, hiçbir şey kesin değil. Bakalım komisyon çalışmalarına başlayacak e, çok yakın zamanda bu hafta bekliyoruz. BDP'nin de isimleri belli olacak herhalde. Diğer partilerinki belliydi. E, ama tabii hala e, geçen haftalarda söylenen halkın anayasa yazım yöntemine e, yazımına internet üzerinden veya işte mektuplarla, dilekçelerle katılması yönünde hala atılmış somut bir adım yok. Onu da bekliyoruz. Evet Ömer Bey, öncelikle yeni anayasa yazıyoruz ama tema olarak sizin düşünceniz nedir? Yeni bir anayasa ihtiyacımız var mı? Yani özellikle çevre konularında çalışan bir sivil toplum kuruluşu olarak. Bir kere yeni bir anayasaya ihtiyaç yok. Anayasalar neden tümüyle yenilenir? Buna bir bakmak lazım. Anayasalar daima çok büyük e, önemli olaylar sonrasında yenilenmiş, yeniden yapılmıştır. Şimdi böyle bir olay var mı yok mu onu bir düşünelim. E, bizim tarihimizde bir kere hep biliyoruz anayasacılık tarihinde dünyanın en eski metni Magna Carta. Anayasaların da şimdi yani bir hatırlatalım anayasa niçin yapılıyor, neden bir anayasaya ihtiyaç var. Anayasaların Siz temel köken görevi... kökenine gittiniz, anayasaların kökenine gittiniz. Evet, anayasaların temel görevi yönetilenlerin haklarını belirlemek, yönetenlerin haklarını kısıtlamaktır. Bir kere bunu tanımlayalım. Anayasa yapılırken niye işte 82 Anayasasını eleştirdik? Efendim neden yönetenlere çok fazla hak var, hak verdi diye? Yönetenler niye 61 Anayasasına karşı çıktılar? Çünkü orada yönetilenlerin hakları çok genişti. Ama karşı çıkarken böyle yapmadılar. 60. Anayasası işte dardır, şudur, budur falan dediler. 82'ye de başka şey söylüyoruz zaten. Şimdi şöyle bir bakalım bizim tarihimizde. Çünkü diyoruz ki bir anayasa yapılması için çok önemli olaylara ihtiyaç var. Tarihimizde özellikle Osmanlı tarihinde hemen konu başlıklarıyla şey yapalım. Mesela bizim anayasal metin olarak 1808 senede ittifakı söyleriz. Ama neden? 1807'de. Ee, Kabakçı Mustafa isyanı var ve üçüncü Selim öldürülmüş. Arkasından Efendim ikinci Mahmut ve e, Mustafa Alemdar Paşa'nın bir devlete egemen olma, bir taraftan da halkı yatıştırmak için Padişah hanediyetinde hafifçe kısma eğilimi var. Gülhane Adıyımlı Osmanlı batıyor. Tanzimatı başlatıyoruz. Bir adı da Tanzimat Fermanı zaten bunun. Abdülmecid ve Sadrazam Mustafa Reşit Paşa çağına göre son derecede ileri. Osmanlı'nın Avrupa'da ayak altında kalmaması konusunda bir sıkıntıyı aşmak istiyorlar. 1856 efendim Islahat Fermanı Paris Konferansı'na gidecek Osmanlı bir şeyler yapmak istiyor. Bir şeyler olağanüstü olaylar var. Yani Osmanlı yok olmak üzere de bunlar anayasa değil ama anayasal belge olarak geçtiği için çok önemli herhalde. bizim anayasacılık tarihimizde. Anayasacılık tarihimizde temel belgeler olarak bunları inceliyoruz, bakıyoruz. Neden? Ne diyoruz? Anayasalar yönetenlerin yetkilerini kısıtlama belgeleridir. Yönetilenlerinde haklarını belirlerler Temel şey bu Sonra 1876 Kanuni Esası Birinci meşrutiyet ilan ediyoruz Bakın rejim değişiyor Mutlakiyetten meşrutiyete 1908'de malum 31 Mart vakası var efendim, Selanik'ten Hareket Ordusu geliyor Ve e, efendim ikinci meşrutiyet Ve ikinci kez Kanuni Esası Yürürlüğe konuyor Osmanlı'dan sonra Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti Daha Cumhuriyet başlamadı 21 20 Meclisi kurulmuş Büyük Millet Meclisi hükümeti var, bir ihtilal, bir isyan var, savaş var. 21 anayasasıyla savaşı ve yeni kurulan bağımsız olma çabasındaki bir grubun, bir ülkenin anayasası 21. Hep bakın büyük olağanüstü olan. 24, 24 anayasası. 1923 Cumhuriyet ilan edilmiş, Cumhuriyet'in sonrasında yapılacak olan aydınlanma devrimini yapacak bir anayasaya ihtiyaç var. Geliyoruz, 61 Efendim bir tek parti iktidarının e, olağanüstü derecede e, antidemokratik baskılarına karşı direnen bir halk öğrencilerin öncülüğünde. Ve yapılan e, ihtilal yanlışlarıyla doğrularıyla sevaplarıyla ama ortaya çıkan mükemmel bir anayasa. 1982 anayasasının için söylemeye gerek yok bir ihtilal anayasası. Demek ki bütün anayasalarda büyük olağanüstü olaylar var. Peki şunu sor, sorulabilir bana karşı olarak. İyi yani bir anayasaya sahip olmak için mutlaka büyük bir olumsuzlukla mı karşı karşıya gelelim? Hayır. Ama unutmayalım. Bu kadar çok anayasa değiştiren uygar bir ülke yok dünyada. Amerika kurulduğundan beri aynı anayasayla yönetiliyor. Ee, İngiltere'nin bir anayasası bile yok. Diğer ülkeler için örnek vermeyeceğim vakit almamak üzere. Peki bir ihtilal anayasası olduğunu söylediğiniz 82 anayasasından sırf kurtulmak için yeni bir anayasa yazımına girişmek çok meşru bir amaç olarak gelmiyor mu size? Bu toplumsal bir gerekçe olamaz. Bir ihtiyacın oluşması lazım. Anayasalarda bir ihtiyaç oluşması lazım. Bakın çıkın sokağa kaç kişinin anayasa ya yönelik bir ihtiyacı var. Aydınlarda bile böyle bir anayasa ihtiyacı yok. Anayasalar illa tümüyle değiştirilerek değil, içinde düzenlemeler yapılarak da anayasanızı siz iyileştirebilirsiniz. Örneğin efendim bilgi edinme hakkını anayasaya koydunuz, mükemmel. Biraz sonra belki fırsatı gelirse konuşuruz, anayasanın 90 son maddesiyle uluslararası hukuk hakkında çok önemli adımlar attınız, mükemmel. Ama bir o kadar da hakimler, savcılar, yüksek kurulu ve anayasa mahkemesinin ile ilgili maddeleri değiştirdiniz, hukuk kilitlenmek üzere. Hukuk kilitlenmek üzere altını çiziyorum bunu. Şimdi o tabii farklı bir konu. O bir farklı konu. Dolayısıyla ama, siz aslında yeni bir anayasa yapmak için bir ortamın olmadığını Böyle bir ortam yok. Böyle bir ortam yok. Kesinlikle yok. Ee, ama anayasalarda iyileştirmeler, 82 Anayasası'nın temel felsefesi olan yönetenin kudretini arttırma yerine yönetilenlerin haklarını genişletmede görmemiz lazım. Böyle bir anayasa değişikliğine, anayasada değişiklikler evet. Kaldı ki bir de usul açısından benim en büyük kar çıktığım nokta var. Şimdi bakınız, ideal bir anayasa, ancak kurucu meclis tipi sistemle yapılır. Yani yani bunlar bu anayasayı yapan grup bu anayasayı yapar ve dağılır. Yani o anayasanın, Sırf anayasayı şu, yazmak için bir meclis kurulur diyorsunuz. Evet, kurucu meclis diyorum. Evet, hangi ne ad verirseniz ve verir. Şu andaki değil ama bunun yanında paralel olarak faaliyet gösterecek olabilir, bir meclis. Olabilir, olabilir. Bunun yöntemi tartışılır. Aynen öyle söylüyorum. Yani hak ve menfaatleri olan çatışmaların olduğu, son derece de doğal, menfaat çatışmaların olduğu meclisler anayasayı yaparken ister istemez iktidarda olanların etkisi fazla olur. Ve bu anayasalarda da 82 Anayasası'nda olduğu gibi meşruiyet tartışmasını, oy değil, meşruiyet tartışmasını getirecektir. Getirir de. Şimdi üstelik elimde iki de büyük olumsuzluk var. Birincisi 2007 Anayasa girişimi. 2007 girişimi. İkincisi geçen sene yapılan efendim ee, bir grup hukukçunun derdini anlatmak için çırpındığı ama... Kendilerine doğru düz basında söz hakkı bile tanınmadı. yapmayın. Bu anayasa değişikliğinin iyi tarafları var ama bu anayasa değişikliğinin iki büyük olumsuzluğu var. Bunlardan bir tanesi Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, ikincisi de Anayasa Mahkemesi'nin yapısıyla ilgilidir. Bunlar çok büyük yanlışları içermektedir. Bunlar hukukta beklediğimiz kendini belirleme, kendini yönetme, özerk olma, otonom olma, kimseden etkilenmeme. Sadece mali yönden devlet hükümetin tabii ki tabii ki hükümetin e, ödeneklerini kullanma onun dışında tamamen bağımsız olmayı ortadan kaldıracak e, ne oldu şimdi? 160 tane birden Yargıtay'a üye geldi. 160. Ama bu bir referandum sonucu oldu ya... ...yani tam referandum so sürecinde... ...çok büyük aksaklıklar vardı... ...özellikle referandum ilkelerine aykırı... ...bir şekilde topluca e, referanduma oldu ...bütün maddeler ama... ...sonuçta halk tarafından kabul edilen bir madde... ...ve anayasada toplum sözleşmesi diyoruz ya... E, ...yani... Halk tabii ki kötü bir anayasada yapabilir. Ee, yani 82 anayasası, %80, %85 kabul. Tabii ama kabul. ortadaki şartlar farklıydı. Yani evet. özellikle oylama sırasındaki antidemokratik uygulamalar nedeniyle. Or Zaten oran o kadar yüksekse bir referandumda orada bir sorun olduğu çok açık da. Bitti. <gülüyor> Bravo. Tamam hiç söylememe gerek kalmadı. Gayet güzel söyledin. Doğrudur. Bu kadar yüksek şey. Mesela 61 anayasasının oylama oranları son derecede birbirine yakındır. Dolayısıyla çok tartışılmıştı, çok şey yapılmıştır ama anayasanın, 61 Anayasası'nın oylamasında ben çok küçüktüm hatırlıyorum. Vitrininin camına hayırları, büyük harfler, o zaman renkli evet hayır pulları vardı. Şöyle yaklaşık 8 santim, 6 santim çapında yuvarlak. Onlardan vitrine hayır yazabilme bir askeri yönetime rağmen hayır yazabilme özgürlüğü vardı. Ben bunu çocuktum ve çok iyi hatırlıyorum. Yani 61 Anayasası'nın oylanışı, evet hayır dengesi son derecede daha 82'ye göre. 82 tamamen peki 2010 Anayasa değişikliğindeki e, bu referandum oylamasında muhalif olanlar bunu anlatmaya çalışanların 82'den ne farkı var? 82'de hiç olmazsa bir askeri rejim var, bir darbe var. E şimdi biz demokrasiyi yaşıyoruz ama 2010'un sıkıntısını anlatamadık. Şimdi herkes ama herkes onu çıkıp savunan bir takım hukukçular bile, değişikliği savunan hukukçular bile bu değişikliğin yarattığı sonuçtan müşteki oldular. Demek ki özgürlük, özgür anlatım, ne askeri rejimle ne bir başka şeyle. Hiç ilgisi yok. Toplumun bir şeye hazır olması lazım. Siz toplumu anayasaya ihtiyacınız var. Sizin anayasaya ihtiyacınız var diyorsunuz. Yani bir anda reklam yapıyorsunuz. Reklamla biz yönetilmiyor muyuz? Reklamla bir takım ihtiyaçlarımız oluşmuyor mu? Aynen öyle. Bize bir anayasaya ihtiyacımız var diyoruz. Ya bakıyoruz. Ya ben anayasayı okuyorum, bakıyorum. Yapılış tarzına, oynanış tarzına şöyle böyle ama neredeyse yarısına yakını değiştirmişim. Yine değiştiririm ben bunu. Yeni anayasaya yönelik İyi bir anayasa yapılacağına doğru bir umudum yok bir ümidim yok bir beklentim yok birazdan 2007 anayasası taslağı çok ciddi olarak ya demondan sonra sokağın ortasında kaldı sayın Ergun Özbudun'un anayasası sokağın ortasında kaldı hiç kimse sahip çıkmadı adam ortada kaldı bu arada belirteyim Ergun Özbudun Ankara Hukuk Fakültesinden benim anayasa hocamdır. <gülüyor> Ama öyle bir hoca o zaman öyle değildi görüşleri. Şimdiki yazdığı anayasa beni de şaşırtmıştır. İtiraf edeyim. Belki tek başına yani bazı bastılar. Onu e, için. Onu bilemem. Belki çünkü yani çünkü onun ekibindeki bazı hukukçular üzerimizde çok büyük hükümet baskısı Olabilir. olduğunu söylemişti bazı konferanslarda. Çünkü Ergun Özbudun benim hocamdır Hukuk Fakültesinde efendim 70'li yıllarda Ergun Özbudun böyle bir anayasa yazmazdı. O kadar söyleyeyim ben de. Peki devam. yeni anayasa <gülüyor> evet. bir şekilde yazım süreci başladı ya da başlayacak. Bakalım siz e, ihtiyacımız olmadı diyorsunuz ama e, bir şekilde gidiyoruz bu yolda. Gayet yeni tamam. anayasada e, neler görmek istediğimiz özellikle çevre konularıyla ilgili temanın avukatı evet. olduğunuz için söylüyorum e, konuşacağız. E, şarkımızı şarkı aramıza geldik. Şarkı ara, şarkımızı Ömer Bey seçti. E, Christian <gülüyor> Adam'dan C'est si tü, Tüsa ve Combien Jotem. Müzik Tekrar beraberiz e, temanın avukatı Ömer Aykul'la yeni anayasada görmek istediklerimizi konuşuyoruz. Bize bu programa e, Twitter üzerinden benim anayasam yazarak ulaşabilirsiniz. Evet Ömer Bey e, özellikle 2007'deki girişimde çevre kaybolmuştu. Çevre hakkı ortadan kalkmıştı. Bunun karşılığında yapılan bazı anayasa taslaklarında da son derece güçlü bir şekilde vurgulanıyordu ama çok önemsenmemişlerdi. Şu andaki yeni anayasa yazım sürecinde çevre ve doğa mücadelesi sizce nasıl yansıyacak? Vallahi şu andaki görüntü çok olumlu değil. Örneğin bakın yaklaşık dört yıldır üzerinde uğraşılan bir biyolojik çeşitliliği veya doğa korumayı, doğa koruma veya tabiatı koruma yasası diye bir yasa var. Bununla ilgili 70 bir çevreci kuruluş. Bunun için çaba sarf ediyor. Zaman zaman geliyorlar, ben de görüş veriyorum arkadaşlarıma, yardımcı olmaya çalışıyorum. Ee, ama karşılaştığımız kanun hükmündeki kararnameler ortada. Ben bunun için umudum kırık diyorum. Ama tabii, tabii ki bu çalışmanın içerisinde yer alacağız ve bu anayasanın doğru olması için... Gayret gösteriyoruz. Çünkü biz hukuka inanan insanlarız. Başka bir gücümüz yok. Ha Yanlış çıkarsa onun da düzeltilmesi için yine hukuki yoldan mücadele edeceğiz. Bizim hukuk dışında başka bir yöntemimiz asla olamaz. Şimdi bakın 2007'de neden umutsuzuz diyoruz. 2007'de bir taslak geldi önümüze. Bir baktık ki çevrenin korunması da 129. maddeye atılmış. Efendim yetmemiş. Yetmemiş. Bir kere... Çevre, temel hak ve özgürlük kavramından çıkartılmış. Sağlıklı ve dengeli, bugün mesela artık herkes biliyor. Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı, madde 56. Peki, e ne var orada düzenlensin? Çok önemli. Temel hak ve özgürlükler içerisinde düzenlenmiş e, haklar, çevre hakkı, barış hakkı gibi bu haklar, bu bölümde düzenlendiği takdirde, uluslararası sözleşmeler, Temel hak ve özgürlüklerle ilgili ise bizim anayasamızda olduğu gibi dünyanın birçok uygar ülkelerinde de onların iç hukuklarıyla çatıştığında aynı şu anda bizim anayasamızın 90 son maddesini söylüyorum. İç hukuklarıyla çatıştığında öncelikle temel hak ve özgürlükle ilgili uluslararası metinler ele alınacak, incelenecek ve o uygulanacak. Şimdi Yani kanunlarımızın üstün uluslararası anlaşmalar. Eşitler arasında birinci. Üstün derseniz e, kendi bağımsızlık hukukunuzdan, egemenlik hukukunuzdan vazgeçmiş Ama anayasanın olsun. son maddesi, yani anayasanın 90. maddesinin son fıkrası açıkça... Üstün iç demez. kanun e, görmezden gelinir. Evet. Öncelikle der. Öncelikle ele alınır der. Biz ona şimdi o konuya da şiddetle ben karşı çıkıyorum. E, efendim e, üstünlük yoktur. Uluslararası sözleşmeler sizin iç hukukunuzdan üstün olamaz. Aynen şöyle der... Ee, özgürlükleri ilişkin milletler arası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkartabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası anlaşma hükümleri esas alınır. Bu bizim hukukta eşitler arasında birinci dediğimiz esas alma, öncelikle olma üstünlük şudur. Kanunun yönetmeliğe üstünlüğü, anayasanın kanunluğa üstünlüğü. Hiçbir zaman bir uluslararası hukuk sizin hukukunuzdan üstün olamaz. Bunu kabul ettiğiniz zaman sizin yine anayasal egemenlik hakkınız tartışılır. Ama onun esas alınması... Sizin sisteminizin doğru olmadığının da bir göstergesidir. O ayrı mevzu ama üstünlük e, yani anayasa hukukunda üstünlük kabul edilmez. Egemenlikle tartışmaya girer. Neyse bu daha bir teknik evet, konu. Farklı bir konu. Teknik bir ya konu. Orada fazla uzatmayalım. E, bakınız sonra e, bu 2007 metninde bizim şu anda beğenmediğimiz 82 Anayasası'nda kamu yararı başlığı altında bir dolu düzenleme var. Ama orada kamu yararı hiç yok. Yeni 2007 düzenlemesinde yoktu. Evet 2007 düzenlemesinde. Ortada kaldı biraz zaten. E, evet evet biraz hiç da bu hemen hemen zaman. hiç yok. Hiç yok kamu yok sosyal devlet yok neyse oralara yine girmiyorum. Oralara girmiyorum. Sağlık hakkı yok konut hakkı yok. Biliyorsunuz bir hakkın kullanılması için üç öncelikli haktan bahsediyoruz. Bilgi edinme hakkı katılma hakkı hak arama hakkı. Şimdi bilgi edinme hakkı da 2010 değişikliğiyle anayasamızda daha da e, dengeli bir şekilde yer aldı. Ama katılma hakkı nedense girmedi. Hem yönetişim diye üniversitelerde neredeyse bölüm açacağız ama katılma hakkını sey yapamıyoruz. Halkı... Dünyanın en temsili sistemlerinden Efendim, bir tanesi Daha ötesi yok. Artık bilgi edinme hakkının bir kıymeti kalmadı. Çünkü bilgiyi saklamak kolay değil. E, e, hak arama hakkı zaten mahkemeler vesaire o artık en eski haklardan bir tanesi. Önemli olan şu anda mücadelesi yapılması gereken hak katılma hakkıdır. E katılma hakkı yok. Bunun yeni anayasanın yazım sürecine katılma hakkı da dahil herhalde. Efendim mutlaka olmalı. Şimdi mesela kıyıların korunması o zaman yoktu. Tarih ve kültür tabiat varlıklarının korunması e, bu anayasada hep atılmış. E, e, tabii o heze, hele hele 2007 anayasasında en korkunç ormanlarla ilgiliydi. Ormanların e, efendim işgal hukuku. Meşrulaştırılmış. 2007 anayasasında satım meşrulaştırılmış. Efendime söyleyeyim orman tahribine yol açacak siyasi propaganda yapılmaması hükmü kaldırılmış. Efendim orman köylüsü hakkında hiçbir düzenleme yok ve Türk ormanlarının geçmişte yaşadığı en büyük facia olan özel işletmecilik ki biz buna işlettirme diyoruz. işlettirmeye açılmış bir anayasa geldi önümüze bizim 2007'de. Ormanlar tamamen bitti. para olarak görülüyor. Bitti, yani. bitti, hiçbir şey görmüyor. Ya. Hiçbir bir, bir takım bir de temel e, şeyler e, bizim şu anda anayasamızda var olan sağlık, konut gibi haklar hiç yok bu anayasada. Yani 2007 anayasında böyle bir şey düşünmemiş yani sağlık yok, konut yok. Neyse ki taslak halinde kaldı. Neyse çok şükür kimse sahip çıkmadı efendime söyleyeyim. Şimdi ama şimdi bu tabii çok ciddi bir olumsuz nişane. Ne gelecek karşıma? Karşıma ne gelecek? Nasıl çıkacak? Ama 2007'den ders almış gibi sanki hükümet ve çok daha ihtiyatlı gidiyor. Umarım. Umarım. İnşallah. Komisyona da kimse taslakla gelmesin diye açıklama yaptı, çağrı yaptı. Şimdi demin bakınız, tabii onun için anayasaların kurucu mecliste yapılması var. Bir kere katılımcılık, demin bakın çok güzel haberinizin başında önemli bir şey söylediniz. Yani hiç olmazsa internetten katılmayla ilgili bir şey bekliyoruz. Hala yok dediniz. Beğenmediğimiz 61 anayasasında kurucu mecliste bakın... Hadi devletin organlarını bıraktım. Diğer teşekkül ve kurul temsilcilerini sayıyorum. Baro temsilcileri, basın temsilcileri, eski Muharipler Birliği temsilcileri, esnaf teşekkülleri, gençlik temsilcileri, işçi sendikaları temsilcileri, odalar temsilcileri, öğretmen teşekkülleri, tarım teşekkülleri, temsilcileri, üniversite temsilcileri ve yargı organları temsilcileri. Keşke bir de Demokrat Parti olsaydı da belki daha uzun daha hayatlı bir Doğrudur. Doğrudur. Kapatılma olabilir, kapatılmama konusunda evet. zaten bunu... Anayasa mükemmeldir ama hazırlanışı, tabii ki idamlar, bunlar bunların kabul Çok edilmesi mümkün, mümkün değil. Hatta o idamlar Türkiye'nin mükemmel bir anayasasını bazı ufak değişikliklerle daha da mükemmel o hale gelebilecek bir anayasasından büyük bir husumet doğurmuştur. Ve anayasa işte 20 yıl bile yaşayamamıştır. Peki programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Evet. Siz yeni anayasa yazım sürecinde neler yapacaksınız? Nasıl müdahale edeceksiniz? Vallahi ve neler görmek istiyorsunuz? Önerileriniz var mı? Tabii şimdi biz yeni anayasayla ilgili bir kere... Bize bir davet gelecek mi? Tabii ona bakacaksınız. Tabii hoş. Biz çevreciler biliyorsunuz davet gelmese de üstümüzde vazife olmayan her işe karışırız. Siz, e, kulaklar içindesin. E, Hayrettin Bey de bize söyledi. Üstünüzde vazife olmayan her işe karışacaksınız diye. Biz ondan öğrendik. Onun öğrencisi olarak karışacağız. Tabii e, uluslararası hukuk çok gelişiyor. Dolayısıyla biz e, bugünkü anayasa 90. maddesi uygulamasının özellikle son uygulamasının mutlaka yeni anayasada aynı şekilde yer almasını diliyoruz ve çevre ile ilgili hakların gelişerek gelişerek üçüncü kuşak haklar olarak. Barış haklarıyla birlikte barış haklarla birlikte Sağlık temel bir ve haklar efendim. temel haklar içerisinde yer almasını ormanların da bugünkü anayasaya ters olarak mevcut anayasadan ayrı olarak ormanların korunmasının da, temel haklar içerisinde ele alınması, doğal kaynaklar ve varlıkların müstakil bir madde haline alması ve ortak miras, insanlığın ortak mirası dediğimiz bu her türlü kültür ve tarih ve tabii e, o miras olarak kabul edilebilecek varlıklar olabilir. Bunların mutlaka ve mutlaka çevre ve üçüncü kuşak haklar ama mutlaka temel hak ve özgürlükler bölümünde yer almasını istiyoruz. Çünkü e, burada Hemen bir cümleyle söylemek istiyorum. Bakınız bir nükleer santral yapılacak. Nükleer santralın teknolojisine karışmam benim işimde değil. Benim işimde değil. Ama şu tartışmanın yapılması lazım. Bugün nükleer santral ile ilgili Akkuyu bir uluslararası sözleşmeyle geldi. Akkuyu sözleşmesi Türkiye Rusya arasında ve kanunla onaylandığı için anayasa 90. maddesi gereği anayasaya aykırılığı iddia edilemez. Doğru tartışmasız. Ama anayasamızın 90 son maddesi gereği temel hak ve özgürlüklerle ilgili. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde iç hukukla çatıştığında öncelikle ele alınır. Şimdi Akkuyu sözleşmesi artık bizim için kanunla da kabul edildiğin bir iç hukuktur. Ama, Peki uluslararası anlaşmaya yapılmak zorunda mıydı? Hayır, Atıyor, yani, hayır. 200, 244 sayılı Doğrudan yasaya sipariş. baktığımızda bu bir ekonomik girişimdir, bir işletmedir, bir ekonomik işletmedir. Bunun e, kesinlikle bir kanunla yapılması, bir uluslararası uluslararası sözleşme yapabilirsiniz, kanun haline getirmeyebilirsiniz. Çünkü ekonomik, sosyal e, sürelerine de bağlı olmak üzere bunlar 244 Düncüm 244 sayılı kanun ve anayasa 90. maddesinin ilk fıkralarına göre nasıl yapılacağı bunlar açıklanmış. Kanunla olmayabilir. Kanunla yaptığınız zaman anayasaya akıllı ileri edilmez gibi bir zırh alıyor. Bu denetimden kaçırmak için aslında. E, bravo. Evet. Ben söylemeden siz söylediniz. Ama, ama şu kaçırıldı ortadan. Benim biyolojik çeşitliliğin korunması. Efendim e, Karadeniz'in korunmasıyla ilgili yapmış olduğum uluslararası sözleşmeler var. Onlar... İç hukukla çatıştığı zaman öncelikle ele alınacak. Yani özün sözü. Bugün için benim çevreyle ilgili uluslararası sözleşmelerim iç hukuktur ve Akkuyu Sözleşmesi'nden anayasa 90 son gereği öncelikle ele alınması ve uygulanması gereken sözleşmelerdir. Anayasaya aykırılığını iddia etmiyorum. Akkuyu Sözleşmesi'nin ama diyorum ki benim çevreyle ilgili sözleşmelerim karşısında Akkuyu sözleşmesi o bölgede uygulanamaz. O bölgenin yapısı itibarla uygulanamaz. Kadar, Güneydeki bölgede de uygulanamaz. Hani kadar kaçırmaya çalışsalar da hala o başka bir şey. Kaybedilmedi diyorsunuz. Bakın, evet, evet şey konuya bütün hukukçuların ve çevrecilerin çok iyi olarak bu hukuk tekniğini yakalayarak bakmaları gerekir. Çok teşekkür ediyoruz Ömer Aykul Taman'ın avukatı. Ee, yeni Anayasa'da görmek istediklerimizi konuştuk Daha da biraz derinleştik hatta bugün ee, Anayasanın ne olduğu ve neden yapılması gerektiğini Yeni bir anayasanın neden yapılması gerektiğini konuştuk ee, Gelecek hafta son programımız ee, Gelecek hafta yine bir e, sivil toplum kuruluşlarının Nasıl anayasaya yazım sürecine ile ilgili bir program yapacağız Ve bu programı Benim Anayasam'ı e, sonlandıracağız Gelecek hafta görüşmek üzere iyi haftalar Benim Anayasam